Sanki bu kitabından başka bir şey okumadığı için örümcekleşiyor, diye şey, farkında değil. En azıbı Allah'ın ismi deyilirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah, <gülüyor> nehamiduhu ve nesta'idihu ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzü billahi min şururi enfisena ve min seyyâta amalina. Men yehtihillahi felâ muzillelah ve men lüzzileh felâ hadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahu la şirikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Envabe <Sessizlik> fe ve Muhammed sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve ve zalale ve Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim en güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. dinde ort son sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bid'attir. Her bid'at sapıktır ve her sapıklıkta cehennemdedir. Rabbi, yesirli, emri, vahlül uktat, emrin, lisani, yefkahu, gavri. Nuh Aleyhisselam kavmine karşı tebliğ. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin e, içinde tam onların durumlarından bahsedilmişti. Bugün e, ilginç mele tabiri yani ileri gelenler, o kavmin ileri gelenlerinin e, Nuh aleyhisselamın davetine karşı tavrı. El idarecilerin sırdaşları ve yardımcılarıdır. Menfaat ehli olanlar, zenginler, konforlu yaşantı sahipleri, münafıklar, kabile ve yörelerin liderleridir bunlar. Allah'ın mahlukatında değişmeyen bir yasası da Allah'ın peygamberiyle çarpışanların başında bu grubun yer almasıdır. Çünkü onların nefisleri mal ve makam sevgisiyle doğmuştur. Kalplerini ise Allah'ın dinine çağıran herkese karşı nefret kaplamıştır. İşte bunlar Teala şöyle buyuruyor. ''Biz hiçbir memlekete uyarıcı bir peygamber göndermedik ki oranın zenginleri, biz sizin gönderildiğiniz şeyleri inkar edicileriz.'' demesinler. İşte bundan dolayı Nuh'un kavminden ileri gelenler ona karşı amansız bir harbe giriştiler, ona karşı vahşice saldırıya geçti yeryüzünde fesat çıkarmak için planlar uyguladılar. Yeryüzündeki birinci peygambere karşı da, yani birinci rasule karşı da çok vasıtalar ile birbirlerine zıt propagandalar kullandılar.'' Mele'nin yani ileri gelenlerin Nuh Aleyhisselam'ı hor gördüğü ve başına kattığı şeylerden biri de ona tabi olanların fakir ve mustazaflardan, zayıf ve güçsüzlerden olmasıydı. Nuh Aleyhisselam'ın davetine ileri gelenlerde ve hiç birisi icabet etmedi. Yani e, cemaatlerin veyahut da davetlerin Allah'a çağıran insanların e, insanların zayıf oluşu insanlar oluşu e, bir ölçü olmamalıdır. Bugün bakın e, bir kafir var, iddia ediyor. Nurtevbi. Profesör derecesi, fiyat bile var yani. Mühendisler var. İnsanların arasında ila iki tane, belki üç beş tane. Belki hiç yok. Bu önemli değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak, e, tebliğ yaptığı sırada e, Kureyş'in ileri gelenlerine tebliğ yapıyor. İşte bunlar arasında gibi. Ve oranın zenginleri, elebaşları, ileri gelinleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünüyor ki, şayet ben bunları bir ikna edersem, bu kavimde hiçbir zorlukla karşılaşmam düşüncesiyle. Onlarla ilgilenirken, o sırada, Abdullah bin Anr bin Ümmü, Ümmü Mektum, Peygamber Efendimizin durumundan, habersiz ne yaptığından bir şey soruyor. Peygamber Efendimiz, sonra diyor ama önemli gibisinden ısrar edince seninle sonra ilgilenirim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Ebu Cehid'e ve onun ileri dönür Bu resimim ilk ayetlerimizi tanıyor bu ayet. Temizlenecek değil. Remeliyet meseleyle böyle bir e, yaşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden kimse, en en hakir görülen bir kimse dahi olsa işte başka birisini İslam'a tebliğ gibi bir gaye bile olsa ortada, ona meyledik de bunu, bundan yüz çevirmek, bunu hor görmek asla Müslümana yakışmayan bir şeydir. Allah'ın peygamberi adına kanadığı bir hareket. O yüzden bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Nuh'un kavminden kafir olan, ileri gelenler dediler ki, biz seni bizim gibi bir insan olarak görüyor ve sana tabi olanları bizim en rezillerimiz ve görüşü basit olanlarımız olarak görüyoruz. Sizin bizim üzerinize bir üstünlüğünüz de görmüyoruz. Bilakis yalancı olduğunuzu zannediyoruz. Hud suresi 27. ayet Bizim en rezillerimiz, en kötülerimiz ve en adilerimiz sözleriyle ileri gelenlerin dışındakileri kastediyorlar. Çiftçi, sanatkar ve işçiler gibi. Başlarından meal okuduysanız. Münafıklardan bahseder, iman edin, insanların iman ettiği gibi iman edin denilse, işte böyle sevmeyen sefihler gibi mi iman edelim derler diyor Kolel Peygamber Kolel Efendimiz'in sahabelerine. O, Nale yani bu münafıklar olalım. iman ettiğini söyleyen kimse herhalde ki bak, ne diyor, insanların iman ettiği gibi iman edin, insan, insanlık derecesinden düşük bir şey. İnsanların iman ettiği gibi iman edin demek sahabeler nasıl iman etmiş, nasıl yaşamışsa onlar gibi yaşayın, onlar gibi inanın demektir. Bugün sahabeler gibi yaşamaya kalktığın için, bunu gayret ettiğin için ne diyorlar? Sefi, beyinsiz, ahmak. İlerisini düşünmüyor. İşte işinden olursun, aşından olursun, eşinden olursa Bunu bir sefilik olarak görüyor. Ahmak hasfı böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bundan Allah'a sığınırız. Badi urre yani sana badi urre'de tabi olanlar yani derinlemesine düşünmeksizin gezilikleri bilmeden ilk görünüşte derhal kapılanlar demektir. allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar sana iman mı edelim? Halbuki sana tabi olan en rezillerdir dediler. <gülüyor> Dedi ki onların ne yaptıklarına ben vakıf değilim. Onların hesabı Rabbime aittir. Eğer iyice düşünseydiniz bunu anlardınız. Ve ben iman edenleri kovmam. İman edenleri etrafından kovacak değilim nin 111 114. Ayetleri bu. Bu ahmak ve şaz, ölçü ve kayda dışı tabaka, yükselme ve medeniyet diye isimlendirilen çağımızda da hala derin bir temel olmaya devam etmektedirler. Sonra bazı kendilerini ehli ilme mensup edenler, ilimden hiçbir şeyi olmayanları Zenginleri, konforluları, kapitalistleri ve sömürgecileri üstün görmek göstermekte, işçileri, çalışan fakir fukarayı, çiftçileri de küçük görmektedirler. İsterse bu fakir insanlar mallarını hayırda tamamen harcasalar bile hor görülür. İlim ehli geçinendir. alanlarda normal halkı köleleştirmekte ve kendi nefislerini Allah'tan başka rabler edinmektedirler. Bunların hepsi de cahiliye ölçüleridir. Bu ölçülere çağıranlar, istedikleri kadar adalet ve eşitlikle övülseler ölçü, de bu böyledir. Cenab-ı Hakk'ın ölçüsü ise sabittir. Asla şaşmaz. Allah mezdinde en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Hucurat 13. ayet. Muhakkak ki mutlakiller, takva sahipleri, sakınanlar, <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın en aziz kullarıdır. En yüksek dereceli olanları onlardır. Hiçbir mala sahip olmayan ve aş Saçı başı dağın üstü başı dökük olsalar bile böyledir. İşte bundan dolayı Nuh Aleyhisselam kavmine cevap verirken şöyle diyordu. Ve ben iman edenleri kovmam. Evet onlar mümindirler ve onlara nesep ve şeref olarak da bu kafiidir." Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlikten önce kavmi arasındaki faziletini unutmuş gibi diyor. Aslında biliyorlar da bilmemezlikten geliyorlardı. Nuh Aleyhisselam doğru sözlü ve emindi. Onlardan hiç kimse, onun adaletine ve istikametine en ufak bir taan edecek cesaret bulamıyorlardı. Yani işte bu yalan söylüyor veya şu kötü yapıyor diyecek bir delilleri, mazeretleri yoktu. işte sana tabiri olanlar zayıf, güçsüz, hor, hakir kimseler deniyor. Onlardan aynı başta mı yiyeceğiz İşte biz de o halde olmalıyız ki, kafirler veyahut münafıklar, İslam düşmanları, bize ancak sadece bunu belki kusur görebilsinler. Bizde bir evrilik göremesinler. Böyle de bir latif bir işaret gönderilenler. Cenab-ı Allah peygamberliği ona ikram edince Nuh ama ki bu Risalet ilk önce onların ileri gelenlerini hedef almıştı. Nuh'a sınırsız ithamlarda bulunmaya başladılar. Bazen sizin peygamberiniz sapıktır diyorlardı. Kaminden ileri gelenler dediler ki muhakkak ki biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Ve başka bir zaman onun yalancılıkla suçluyorlardı. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine Nuh'u ve gemide beraberinde olanları selamete erdirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları sola boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. Kör bir kavim olmaktan Allah'a sığınırız. Sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bilakis sizleri yalancılar olarak zannediyoruz. ''İftira mı etti?'' derler. ''De ki, eğer iftira etmiş isem günahı banadır ve ben sizin bana isnat ettiğiniz iftira günahından uzağım.'' Ve bu Mecnun deli olduğunu söylerlerdi. ''O kendisinde cinnet, delilik olan bir kimsedir. Onu bir müddet bekleyin, yani kendi haline bırakın.'' dediler. İşte böylece ölçüler değişip altüst oluyor ve değerler ileri geri değişip duruyor. Ve kalplerdekiler gizlenemeyip açığa çıkıyordu. Nuh en ileri derecede hücum edenler kodamanlardır. Bunlar kavimlerinin ileri gelenleri ve ehli hal ve akptan olanlardı. Yani yöneticileri seçen kimselerdi. Bundan dolayı savaşıyorlar, yarışıyorlar ve dünyadaki her şeyin mal ve makamdan ibaret olduğunu sanıyorlardı. Dolayısıyla onlar nefislerini bırakıp, inkar edip de tam olarak Allah'a boyun gitmenin manasını tasavvur edemiyorlardı bile. İşte Nuh liderlik sevgisiyle itham etmeleri de buradan geliyordu. Yani sevdayı başkasına e, bir insan kibir sahibi olursa karşısındaki herkesi en ufak bir şeyde kibirle suçlar. Sen kibirlisin der. <gülüyor> Halbuki göremiyordur da çoğu zaman öyle zanna Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh'un kavminde kafir olan, ileri gelenler dediler ki biz seni bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Ve sana tabi olanları bizim en rezillerimiz ve görüşü basit olanlarımız olarak görüyoruz. Sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. belakis yalancı olduğunuzu zannediyoruz. haminden küfredenler dediler ki, bu ancak sizin gibi bir insandır. Sizin üzerinize üstünlük kurmak istiyor. Yani bakın, bu ancak sizin gibi bir insandır denilen şahıs bir peygamber. Peygamber mucizeleri desteklenmiş bir insan. Buna rağmenler. Melenin sözlerindeki, ileri gelenlerin sözlerindeki sizin bizim üzerimizde bir fazletinizi görmüyoruz ifadesinden anlıyoruz ki demek ki onlardan böyle üstünlük beklemek ancak böyle cahil kör kavimlerin bir şeyidir. Dolayısıyla bir müttaki kuldan, Allah'ın velisi bir kuldan da böyle olağanüstülükler beklemek yine böyle kör kavimlerin delilsiz mesnetsiz iddialarındandır. Onların ininde fazilet, kuvvet, madde ve insan çokluğu demektir. Bu sıfatlar İleri gelenlerin indinde kamilen vardır. Onların kendilerinde işte güç, kuvvet, silah var. Muhum ve onunla birlikte olan insanlarda ise bu sıfatlar yoktur. Bilakis biz sizi yalancılar zannediyoruz sözlerinde ise peygamberlik ve peygamber diye bir şey yoktur. Bu bir sınıfsal tuzaktır ki ileri gelenler ve idarecileri yok etmeyi hedeflemektedir ve idari işlerin bayağı kölelere teslim edilmesini kastetmektedir manasını çıkarmış oluyorlardı. Aleyhisselam'ı reddetme konusunda tutumlukları en önemli unsur, bilinen adetlerden dışarı çıkmış olması ve atalarının yoluna muhalefet etmesiydi. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Kavminden küfredenler dediler ki, bu ancak sizin gibi bir insandır. Sizin üzerinize üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah dileseydi, melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Sunduğu gerekçe, atalarından böyle bir şey duymamış olmalarıydı. 24. Ayet bu ayet-i ilgili olan nokta, biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık kısmıdır. Buradan onlarca hak olan şeyin sadece atalarının yolundan kendilerine gelen olduğu anlaşılıyor. Onların yolunda dışında gelen ise sapıklık ve dalalettir. Halklarının, halkların ve ümmetlerin müptela olduğu en büyük musibet, liderlerin ve mütefekkirlerin atalarının görüşlerine ve tasavvurlarına karşı körü körüne donuk bir vaziyette teslimiyetleridir. Üzücüdür ki insanlardan bazıları Nuh Aleyhisselam'ın Kaminin donukluğuyla alay etmekle beraber şeyh ve liderlerinin fetvalarına, görüşlerine sıkı sıkıya sarılmaktadırlar. Bu şeyhlerin görüşlerinin dışına çıkmayı caiz görmezler. İnsanoğlunun ne garip işidir ki başkasının gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği görmez. Yani ne? veyahut da alimlerinin, mezheplerinin dışına çıkamayan insanlar insanlara vaaz ederken görürsünüz. İşte falanca peygamberin kavmini bu kadar kördü bir de dediler ki işte biz atalarımızdan böyle gördük, bunun dışına çıkmayız diye onlar onları kınarken, halbuki kendileri bu pisliğin içindedir. Bu hatanın, yanlışın içerisindedir. Biraz da gözlüğünde insanların kör oluyor hocam. Yani bazı şeyleri göremiyorlar. Kalplerini mühürlemişizdir diye de şey var hocam? Yani işte nefislerde e, porslardan birisi bu. Yani aynı yansıtma örneğinde olduğu gibi. Mesela bir vaaz meclisinde haiz e, öyle etkili vaazlarda bulunur. E, ama bu potansiyeline sınırsa hiç üzerine alınmaz. Ha, bak hoca ne güzel konuşuyor. Falanca da böyle yapıyor. Falanca da böyle yapıyor. Hep başkalarına söylüyoruz zanneder. Kendisinin üzerine hiç alınmaz. Hadi okuduğuna bak işte şunlar sapık. İşte bu ayet açıkça gösteriyor. Ne kadar büyük günah girmişler der. Oradan kendisini çıkarması gereken bir ibreti, kendi nefsinde bulunan bir kötülüğü idrak etmez oradan. Önce kendi gözümüzdeki merteye sonra başkasının gözündeki çöpe bakmak lazım. Nuh Ali ailesine gelince davetçi bazen kamu ve arkadaşlar tarafından bir takım sıkıntılara meyilli olabilir. Dolayısıyla onlardan gelecek bazı sıkıntılarla karşılaşır. Fakat evine döndüğünde bir rahatlık ve kalp huzuru bulur. İşte bu durum Hatemül Embiayı. Hatice radıyallahu anh'ın koruyucu kanıtlarına almasına benzer. Ee, Hazreti Hatice kendisi de vahiy. İlk geldiği zaman göründüğü zaman beni örtün, beni örtün diyerek evine geliyor. Ve endişeleniyor acaba nedir bu başıma gelendi. Hazreti Hatice onu teskin ediyor. Senden sapık benim Çok mesela o anda. Gibi de davetçi, hakikaten davet eden insan kavmiyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla e, bu tür sıkıntılara müptela olabilir. Kavmi tarafından yalanlanabilir. E, arkadaşları tarafından reddedilebilir. Sapık olmakla, deli olmakla, bidatçı olmakla suçlanabilir. E, teselli kaynağı evine döndüğü zaman e, bu teselli bulur. Allah'ın rahmetiyle e, ağlayan elimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asla asla diyerek e, yapan sözüyle e, e, şüphe ancak delil ile iman etmeyen kimsede olur. Kafamız bu kafa karışması bile imanın sağlam bir şey olmadığını gösterir zaten. Delil üzere iman etseydi kafan niye karışır? Niye karışır? Ya ayet ve hadis ışığında iman etmişsen kardeşim ayet böyle hadis böyle ben buna iman ettim dersin ki hak olur. Kafan niye yakarsın bundan? Herhangi bir kimse sizi ayetler hakkında şüphe düşürebilir mi? Düşüremez çünkü bu ayetler öyle ayetlerdir ki 1400 sene önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın açıklamasına rağmen ancak 1000 sene sonra, 1400 sene sonra modern imin tezvidi bildiği şeylere haber veriyor. Nasıl ben bu kitaptan şüphe ederim? Nuh'un karısı ile Nuh'un eşini misal getirdi. Ayetlerde böyle görülür. Her ikisi de salih kullarımızdan iki kulun nikahları altındaydılar. Böyleyken kocalarına hainlik ettiler. Peygamber eşi olmaları onlardan azabı gidermedi. Ve onlara cehenneme girenlerle birlikte siz de girin denildi. Onca ayet onun Kocasına karşı hıyaneti onun haberlerini ve sırlarını düşmanlarına nakletmesidir. Eğer Muh ile birlikte biri ona inansa, onu hemen kaminden olan zanları haber verirdi. İspiyonlardı. Dinde hianettir. Irz ve namustaki hianet değildir çünkü embiaların hanımları zina da masumdurlar. Ee, gerçekten mesela biz çocuğu o zaman işte okula gönderilmemek için uğraşıyoruz. İşte bir yol dışarıda öğretiyorlardı yani. Okula giderken örtüyor. 8 sene eğitim mecbur. Arkasında çok ağır mükellefiyetler getiriyor. Şu anda gücümüz yetmiyor. Çocuğu okula göndermemeye. Ama okula giderken örtülüyor. Komşular tutuyor, şikayet ediyor. İşte dışarıda bu başını örtüyor diye. Allah Allah. Nereye şikayet ediyor? Okula. Ee? Ne yapabiliriz? Ne karışabiliriz? Evet. Komşular... İyi <gülüyor> yani, <gülüyor> komşular Yani bu komşular kışlan olduğunu iddia insanlar. Dur mu bu kadar acı. Ya Rabbi sen bilir. Ki, peygamber eşi olmaları onlardan azabı gidermedi. Burada küfürle beraber ailevi adakların hiçbir fayda vermediğini beyan vardır. Allah Teala umumi yakınlıklarda en önemlisini beyan ederek buyuruyor ki: "O gün mal ve evlatlar fayda vermez." Kaymet kıldı. Ve kişi kardeşinden, annesinden ve babasından kaçar. O gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından kaçar. Abi ailesiyle olan musibeti, onun evindeki son musibeti değildi. Oğlu da İslam reddetti ve babasından yüz çevirip müşriklerin safında yer aldı. Muhakkak ki nefse en ağır gelen şeylerden biri de bir babanın oğlunu kaybetmesi, kaybetmesi ve sonra da onu düşmanların safında görmesidir. Nuh aleyhisselam tufanın başlangıcında oğlunu boğulmaktan kurtarmaya gayret ediyor. Fakat nevede? Dağlar gibi dalgalar arasında yüzüp götürüyordu. Mu bir tarafa çekilip duran oğluna bağırdı. Ey oğulcağım, bizimle birlikte bin kafirlerle beraber olma. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağ sığınırım dedi. Mu da bugün Allah'ın emrinden koruyacak yoktur. Ancak Allah'ın rahmet ettiği kurtulur dedi. O sırada aralarına bir dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nuh Rabbine dua edip, ey Rabbim elbette oğlum ailemdendir. Senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en adilsin dedi. Allah, ey Nuh o senin ehlinden değildir. Zira onun yaptığı iş salih olmayan bir ameldir. O halde bilmediğim bir şeyi benden isteme. Senin ehlinden değildir. Olmayasın diye öğüt veriyorum buyurdu. Nuh, ey Rabbim bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum. Kardeşimiz bile olsa, Kur'an'a sünneti uymuyorsa bizim ehlimiz, bizim kardeşimiz değildir. Tabii. Din kardeşimizin kardeşi. Bizim kardeşimiz. ee, ve senin 22. ayeti uzunca bak açıklıyor. Ee, Ahmet gününe iman etmiş bir kimseyi, kardeşleri olsa dostluk besler, onlara sevgi besler bulamazsın, diyor. Yani, Allah'ın dininin düşmanı olan kimselere sevgi beslemek. Ee, bu ebeidler e, Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında. Ebu yaptıkları şeyler hakkındaymıştır. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh e, harpta kesmiş, Allah Resulüne getirmiş. Neden birisinin kellesidir diyerek önüne koymuştu. Kendi oğlunu arıyordu öldürmek için. kardeşini mi arıyordu? Alirhan Atılyaman akrabası olsa gerek. Şöyle diyor. Gözlerle seyrederken, mukun nefsinde babalık şefkatin hareketlenmesi e, garip bir durum değil. Şairi şöyle diyor. Evlatlarımız bizim aramızda yer yüzünde yürüyen ciğerlerimizdir. Eğer onların üzerine rüzgar esse, gözlerim kirpiklerimi kirpikleri kapatmaktan vazgeçer. Ettehami oğlunun cesedine toprak atarken şöyle diyor. Sanki kalbim onun kabridir. Onun şeklinde sırlardan bir sır vardır. Tufanda bir dehşet var. Kapıların perçinleri, kaynakları uçuyor. Onun vasında fikirler ve hayaller hayrete kapılıyor. İşte bu korkunç havadan kısa bir süre önce tufan olmuş, geçmiş. Nuh şöyle diyerek Rabbine yöneliyor. ''Ey Rabbim, muhakkak o dendir ve senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en adilisin.'' Nuh Aleyhisselam'ın burada işaret ettiği vaat, Cenab-ı Hakk'ın şu kavridir. Emrimiz gelip su o tandırdan fışkırmaya başlayınca Nuh'a her hayvan türünden birer çift ve hakkında söz geçenler, helakları takdir edilmiş olanlar hariç olmak üzere ehlini ve inananları gemiye yükle. Zaten onunla beraber inanan çok azdı buyurduk. Nuh Aleyhisselam'ın ehlinden helakları takdir edilmiş olanlar hanımı ve oğludur. Bu ikisi Cenab-ı Hakk'ın şu kavrine muhatabıdırlar. nefislerine zulmedenler hakkında ...bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Yani nefslerine zulmedenler ne demek burada? Şirk. <gülüyor> Nefse zulm, şirk, inkar, küfür bunların hepsini ka kapsayan bir kavram. <gülüyor> Nuh aleyhisselam Rabbinin emirlerine muhalefet etmemekle beraber... ...bütün yaptığı iş, kafirlerden uzak bir yerde oğlunu gördükten sonra... ...onun kurtarılmasını Cenab-ı Hak'tan istemesidir. Bak böyle ki kafirlerden uzak bir yerde ve Allah'tan onun kurtarılmasını istiyor. Buna rağmen Cenab-ı kulu ve Resulü ruhu kesin, açık ve net olarak reddetmiştir. Dedi ki, ''Ey nun, o senin ehlinden, ailenden değildir. Zira onun yaptığı iş salih olmayan bir ameldir.'' O halde koşan veya Allah'ı inkar eden, Allah'ın dinine düşmanlık eden bizim ailemiz değildir. Bizim gerçek kardeşimiz, gerçek. ''Sen mümin, oğlun ise kafirdir. Öyleyse nasıl olur da senin nehrinden olur?'' Ey Nuh, bilmediğin şeyleri isteme. Sakın sakın cahillerden olma. i̇bn Kesir Cenab-ı Hakk'ın bilmediğin şeyi benden isteme ayetin tepsinde şöyle diyor. Bu nehi gösteriyor ki duada Allah'ın şeriatında ve mahlukatındaki caiz olanların olması şarttır. Duaysıyla haram kılmış olanı ve Allah'ın katil kanunlarla muhalif olan şeyleri istemek caiz değildir ben sana cahillerden olmayasın diye öğüt veriyorum sözü ise yani seni cahillerden olmaktan ederim O kafirler ki onların şehvetleri kendilerini yönlendirmekte. Onlar hevalara ve menfaatlere boyun büküyorlar demektir. Heva yani hevaya uymak diye gerek kuran kendi gerek hadis-i şeriflerde gördüğünüz zaman anlayacağınız şey şudur. Heva delilsiz hareket etmek demektir. Allah'tan ve Resulünden yol gösteren olmadan hevasına uyanı görmediğini diyor çünkü ayette. Allah'tan olmadan hareket eden, hevasına göre hareket ediyor demektir. Şiddetinde Nuh'un nöbetleri şiddetlenir. Allah'ın onu kınamasından korkar ve tevbe eder bir şekilde af dileyerek Rabbine yönelir. Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen bana mevhamet etmez ve bağışlamazsan şüphesiz hüsrana uğrayanlardan olurum. Nuh'un oğluyla olan bu kıssası, bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip öldükten sonra onun için istiğfarını ve onun şu sözünü hatırlatıyor. Vallahi sürece mutlaka sana istiğfar edeceğim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti kelimeye indirmiştir. Tebe-i ayet. Ne peygambere ne de müminlere müşrikler için istiğfar yani bağışlanma dilemeleri yakışmaz, caiz değildir. Rivayet etmiştir. İmam Allah babasından rivayet ediyor. Dedi ki yani... Olacak o. İmam Ahmet İbni Büreyde'den O da babası Büreyde Peygamber Aleyhisselam'la birlikte Seferdeydik Yanımıza geldi biz de yaklaştık Bin atlıydık Et Namaz kıldı sonra bize doğru yüzünü çevirdi Gözlerinden yaşlar akıyordu Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Kalkıp ona yöneldi ve Anam babam sana feda olsun ey Allah Resulü Sana ne oldu dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki Annem için bağışlanma dilemeyi Rabbimden istedim İzin vermedi bunun üzerine cehennem ateşindeki anneme merhametle gözlerim yaşardı. Dolayısıyla allah Teala Nebisi Nuh'u uyarmıştır. Çünkü o müşrik olan oğlunun boğulmaktan kurtulmasını istemiştir. Ve Cenbiya'nın peygamberlerin toruklusunun annesi için istiğfar etmesine izin vermemiştir. Başlanma dinlenmesine izin vermemiştir. Tıpkı onu da uyardığı gibi. Çünkü amcası Ebu Talip için istiğfar ediyordu, başlanma diliyordu. O Ebu Talip ki bütün gücüyle ölünceye kadar kardeşinin oğlunun, peygamber ikimizin yanında almış, yer almış, müşriklere karşı hep savunmuştu. Ama bir türlü iman etmemiştir. Toprağa defin olmadığı müddetçe ondan hiçbir sana asla ilişemezler bu şekilde de peygamberliğimizi destekliyor. Ve bizler binlerce sene sonra utanç duymakta ve hissetmekteyiz. Çünkü toprak ve çamur bağları hala bazılarımızın nezdinde din ve inanç bağından daha kuvvetlidir. Mensubiyetlerini İslam düşmanları ve sönürgeciler oluşturmuştur. Bunlar bizim neslimizden olan bazılarının indinde de yüce hale gelmiştir, hüce olur hali gelmiş. Allah'ın kitabında şu ayet gelmeyi okuyup duruyorlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi babaları, oğulları, kardeşleri veya soysopları olsalar bile Allah ve Resulüne muhalefet edenlerle dostluk eder bulamaz. Allah. Muhalefet edenlerle. Neredeyince şirk tevhidi bozmak. 22. ayet. Aleyhisselam'ın kavminin kalpleri vardı ama onlarla anlayamıyorlardı. O kalpler sertlikle, taştan da sertti. Onların gözleri de vardı ama onlarla hakkı görmezlerdi. Beklenen oydu ki peygamberlerinin onlara tebliğ ve davette geçirdiği uzun bir hayatının senelerinden sonra ona karşı olan düşmanlıklar hafiflemiş olsun. Fakat onların Peygamber'e karşı nefret ve düşmanlıkları iyice fazlalaştı ve bunda çok ileri gittiler. Daha Cenab-ı Hak onları helak etmeden önce hallerini Kur'an-ı şu şekillerde arz etmektedir. Allah-u Teala Aleyhisselam'ın Nisan üzere şöyle buyuruyor. Nuh ki, ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim onlarda ancak imandan kaçmayı artırdı. Doğrusu ben onları mağfiret edesin diye her davet edişimde onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Ve elbiselerini büründüler ve küfürde ızrar ettiler. Son derece kibir gösterdiler. Nuh suresinin 5-7 ayetleri. Şimdi ee, anlıyoruz ki sevdiğimiz öyle insanlar olur muhabbet ettiğimiz, kazanmak istediğimiz. Anlatırsın anlatırsın bir türlü şey... E, yumuşamaz. Hatta daha da uzaklaşır. Bu bizi üzmemesi lazım. Çünkü hidayet yalnız Allah'tandır. Bizim bu işte bir dahlimiz yok. Peygamberlerin bile böyle sıkıntıları olmuştur. Yani e, sadece tebliğ etmekle hidayet etme yetkisi bize verilseydi, insanlara verilseydi Peygamber Efendimiz başta Ebu Talib'in iman etmesine vesile olurdu. Yani ama, biz sadece vesile Yani mi? Tebliğ etmekle görevliyiz. Tebliğ de e, güzel bir üslup kullanmak. Ümkak bir üslup kullanmak. Ama tebliğin içeriğinden taviz vermemek. Bu manzara bir davetçinin davetine olan ısrarının her fırsatı onlara tebliğ için devlendirmenin ve onların da dalalet üzere ısrarlarının manzarasıdır. Bu manzara esnasında beşerin çocuksu, inatçı izleri ortaya çıkmaktadır. Parmakları kulaklara tıkamada, baş ve yüzleri elbiseleriyle kapatmaktaki tabir, kelimelerle tam bir çocuksu inadı resminemektedir. Parmaklarını kulaklarına tıkarlardı, diyor. Kulakları parmaklarının tamamını içine alamaz, normalde. Yani onlar parmaklarının tamamını sokmuyor. allah Teala burada bir edebi sanat kullanıyor. Parmaklarının uçlarını ancak sokabilir. Hı. Sadece parmak uçlarını kulaklarına tıkarlardı. Fakat o parmak uçlarını son derece şiddetli kulaklarına tıkarlardı. Yani o kadar bu davete kayıtsız kalıyorlardı ki allah Teala parmaklarını tıkarlardı diyerek ne kadar e, sert bir tavır aldıklarını, e, inatçı bir tavır aldıklarını ima ediyor. Sanki en ufak bir sesin kendilerine ulaşmasını engellemek istediklerini vurgulamak için gayret ediyorlar ki parmaklarının tamamını kulaklarına sokarlar. Bu katı bir inatçılık ve ısrar etmenin bir göstergesidir. Yine büyük beşeriyetin çocukları için de bir başlangıç tablosudur. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde ahmaklık son noktasına ulaşmıştı ki Allah'ın azabını alelacele istiyorlardı. Bu azabı da peygamberleri onlara haber verip anlatıyordu. Hatta Nuh Aleyhisselam gene yaparken onunla alay ederek şöyle diyorlardı. Sen peygamberdin şimdi ise tüccar oldun. Bu alayın ve bu aceleciliğinin sebebi Nuh Aleyhisselam'ın sadık olmadığına itikad etmeleri ve kendilerine azabın veya Hakk'ın asla ulaşmayacağına inanmalarıydı. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Kavmi ey Nuh, bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende ileri de gittin. Eğer sen sözünde doğru ise bizi tehdit edip durduğun azabı getir dediler." Ne zaman ki Nuh Aleyhisselam'ın açık delillerine ve onun getirine karşı koydukları bahane tükendi, bu defa Mu Aleyhisselam'ı öldürmek ve taşlamakla tehdide koyuldular. Dedi der ki ey Nuh eğer vazgeçmezsen mutlaka taşlanmışlardan olursun. Bu asrın tağutları da İslami cemaatin gücünü ve onu destekleyenlerin çoğunu hissettiklerinde, çokluğunu hissettiklerinde bu yollara başvuruyorlar. İlk işte toplayıp götürme bir iki gün misafiretini ondan sonra salma. Şu öldürme belki yasak ama. Ee, Manlara uygularlar. Apo gibiler yine kenarda kalır. Çavasından ayırmada ve manasından koparmada o tarzlıklar gerçekten kendi nefislerini adeta mazur görmektedirler. Allah düşmanları davetçilere karşı oldukça yumuşak olduklarını sürekli göstermelik olarak devam ettiriyor. Baskı ve istipladın karşısında olduklarını iddia ediyorlar. Günümüzde olduğu gibi. Ee, dövülerek öldürülmüş. Gidi. Güzel yok. İşte kanunlar böyle cani, işte işkence var falan filan derler. Fakat e, karşı bunların her türlüsünün yapılmasını candan arz ederler. Kendi liderliklerini heva ve heveslerini tehdit etmeyecek bir İslam'a da çağırırlar. Ilımlı İslam dedikleri gibi. Fakat işlerin kendi menfaatlerine aykırı seyrettiğini gördüler mi? Ve İslam cemaatinin Allah'ın hükmünden başka hiçbir sisteme razı olmadıklarını anladılarını birdenbire yırtıcı vahşilere ve zalim tavuklara dönüş veriyorlar. Ateş ve işkence çukurları kazmaya, dar araçları kurmaya, hür müminleri zindanlara ve nezaretlere sürmeye koşarlar. O nezaretlerde öyle muamele ederler ki hayvanlar ve köpekler dahi bu muameleler reva görülmez. İçinlik propaganda ama araçlarıyla havayı zehirlemek, halkın nazarında Müslümanların durumunu şüpheli göstermek ve işlemiş oldukları cinayetlerine cevaz bulmak için seferber olurlar. Ve Nuh Aleyhisselam bu salgın hastalıklı havada Rabbine irtica edip, sığınıp kaminden kendisine ulaşan şeylerden dolayı ona şikayet ediyor, ondan yardım ve sevat istiyor. Dedi ki, Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Yani bizim de o peygamberleri, peygamberleri örnek alarak Allah'a sığınıcı olmamız, Allah'tan yardım istememiz. Nitekim, ne zaman sıkıntılı bir iş gelirse namaza yönelirdi diyor, namaz ile. Allah ayetinde öyle buyuruyor. Veste ey ingilizne aminüste eynü bis ve salah ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin diyor. Ve dedi ki, şüphesiz ki ben mağlup oldum, beni galip et. Allah'tan. Eğer Allah'ın inayeti bir an ondan kesilse, yardımı ona yetişmese ve desteği olmasa kesinlikle mağlup olur. Nuh aleyhisselam az bir insanla adedi saylamayacak kadar çok bir topluğa karşı koyamaz. Bunlardan öteye Nuh aleyhisselama hiçbir iş düşmez ki. Rabbi ona kesin bir şekilde hakkında bilmediği bir şeyi istememesini öğretti. Ona üzüntüsünü ve şikayetini Allah'a bildirmekten başka bir şey düşünmüyorduk Nu Nuh aleyhisselama... Sıkıntılarından kurtulmayı sadece Allah'tan beklemekten başka bir şey gerekmez. Ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmine davetin tebliğ edilmesi meselesi Cenab-ı Hakk'ın şu emriyle kesildi. Nuh'a kavminden iman edenlerden başkası asla inanmayacaktır. Artık bundan sonra inanan olmayacak sana. Onların yaptığı şeylerden dolayı tasalanma diye vahyolundu. Bundan sonra sana iman edecek kimse olmayacak diyor. Ne kadar iman ettiyse bunlardan ibaret. Başka iman edenler olmayacak. O yüzden tasalanma onlar şimdi. Öyleyse Nuh aleyhisselam kamine bu az sayıdan başka hiç kimseye asla iman etmeyecektir. Onlara vaaz katiyen fayda vermeyecektir. Onların önlerinde helaktan başka bir şey de kalmamıştır ve yakında Allah'ın gazabı onlara gelecektir. Artık önüne geçmek imkansızdır. Ve Nuh Aleyhisselam Allah'ın gazabının onların hepsini kaplaması, yeryüzünde onlardan hiçbir canlıyı bırakmaması için Rabbine dua etti. Nuh, yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Eğer onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ve ancak facil ile kafir doğururlar. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı ve benim evime mümin olarak girenleri ve bütün erkek müminleri kadın müminleri bağışla. Zalimlerin ise ancak helakini artır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi, babası, şimdi onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şey, Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber çocuklar olarak geliyor zaten. Şimdi e, Nuh Aleyhisselam 900 sene gibi bir ömür yaşıyor ve kendi kendine çıkarıyor. Nuh Aleyhisselam yaşadığı dönemde düşün. Nuh Aleyhisselam pe peygamberlikle görevlendiriliyor ondan sonra. Yeryüzünde ortaya çıkmamış ki, tevhid üzereydi insanlar. Yok işte Nuh Aleyhisselam'dan önce yeryüzünde şirk koşulduğu, başka tür şeyler oldu. Nuh Aleyhisselam'ın <gülüyor> Aleyhisselam, gemi yapmasını bitirdikten ve ona her çiften ikişer tane yükledikten sonra mümin grup nebilerinin etrafında oturur, hale, oturur halde gemileri de Allah'ın adıyla ve Allah'ın yolunda ilerlerken Cenab-ı kılıcın ağzı gibi yağmur gönderdi. Yeryüzüne emretti. O da derhal bütün su kaynaklarına ve içindeki diğer şeyleri dışarı vurdu. Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de yalanladı. Onlar kulumuz muhu yalanlayıp mecmun ve onu tebliğden alıkoydular. Nihayet o da Rabbine dua edip ben mağlubum. Yenildim bana yardım et dedi. Bunun üzerine biz de göğün kapılarını şarıl şarıl akan sulara açtık. Böylece yeri de kaynaklar halinde coşturduk. Nihayet gökten yağan ve yerden fışkıran iki su takdir olunan miktara erişti. Onu, yani Nuh'u birbirine mıhlanmış tahtalardan gemiye bindirdik. Muhafazamız, muhafazamız altında akıp gidiyordu ki o gemi hakkında nankörlük edilmiş bulunan kimseye bir mükafat olarak şüphesiz biz onu bir alamet olarak bıraktık. Hiç ibret alan var mı? Azabın ve tehditlerin nasılmış? Ve gerçekten çok kısa bir zaman zarfında Cenab-ı Hakk'ın kafirlerin tamamının helakine ve müminlerin de kurtusuna ait olan emri tamam oldu. O zaman Cenab-ı Hak yeryüzüne suyunu çekmesini ve semaya da yağmurunu kesmesini <gülüyor> emretti. Allah'ın emri olarak ey arz suyunu yut ve ey gök sende suyunu kes denildi. Su çekildi ve iş tamam oldu. Gemide cüldi dağı üzerinde karaya vurdu. O zaman zalimler Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye nida edildi. Ud Suresi 44. Bu manzara ne korkunçtur. Onun dehşeti ne kadar da şiddetlidir. Onun korkusu ne büyüktür. Su semadan tamamen dökülüyor ve yeryüzünden gözeler şeklinde fışkırıyor. O yağmur damlacıkları oluktan akar gibi akmaya başlıyor. Ve akan bol yağmur suları büyük dalgalı deniz oluyor. Yani bu e, akla çok e, günümüzde garip gelmez. Çünkü yakında biz e, o Endonezya tarafında neydi? Evet. Tsunami felaketinde bak allah Teala denizi insanların üzerine aktarıverdi. Manzarayı daha dehşetli bir şekilde, yeryüzünü kaplayacak şekilde düşünün yüzü dağlarıyla birlikte o denizin altında kayboluyor. O denizin üzerinde ise gökyüzü, güneşi ve yıldızlarıyla beraber gizleniyor. Şimdi sen kendini bu gemiyi seyreden biri olarak hayal ediyorsun. Tıpkı Kur'an sana şekillendirdiği gibi ve bu büyük ağaç kütlesinin hakkında, yani gemi hakkında düşünüyorsun. Kur'an hakim sana onu anlatırken sen de dinle. İbare bakımında çok çok veciz ve tesir bakımından en üst seviyede. Alemde en büyük ne varsa... Sanki hiç zikredeyen bir şey değilmiş gibi kılındı. Daha önceden yokmuş gibi oldu. Ee, peygamberlerin kavimleri doğrusu Allah bilir de e, bir takım böyle anlıyoruz. Mesela Charles Berlitz diye bir e, Fransız yazarın Bermuda Şeytan Üçgenine dair bir kitabını okudum. Orada fotoğraflar da koymuş. 4000 senelik, senelik ya 4000 ya 2000 senelik bir zaman dilimi söylüyor. 4000 sene önce bulunmuş bir heykelcik, uçak heykeli, resmen uçak heykeli, hatta içinde adam şekli de var. 2000 sene önce vardı. İsterim, peygamberlerin kavimleri aslında teknolojide, dünya hayatına birtakım ilerlemelerden sonra bu peygamberlerin davetini yüz çevirmelerinden ötürü allah Teala o kavimleri helak etmiş ve onların teknolojileri her şeyleri de sıfıra inmiş bu bunu gösteriyor Allah halim doğrusu Allah bilir ama böyle bir takım e, dünya adına çok şeyler yaptıkları ayetlerde anlatılıyor mesela yeni ev cibal dağları deliyorlar ev yapıyorlardı içinde meskenler yapıyorlardı diyor çok büyük bir şey. Hayalar ya, yani. Hayal evet. Bu Mısır ha, piramitleri. Hani aynı şekilde. İşte, yani hala şu teknolojiyle Şu anki teknolojiyle yapılamıyor. Teknolojiyle yapılamadığı gibi. O zaman insanlar nasıl yaptığını da çözemediler. Yani, türlü. Ne her ne türlü teknik de deniyorlar. Yani insan gücüyle yapılabilecek her şey deniyorlar altından Ses gücüyle hava gücüyle artı, deniyorlar. Artı mi? öyle bir şey ki piramitlerin öyle bir özelliği vardır. Yani her bir köşesi bir yöne bakar. Kuzey, güney, doğu, batı şeklinde. Onun <gülüyor> bu şekilde yapılan bir piramit hatta sen mukavvadan yap. Her bir yönü e, şey, uç tarafları. O mukavvanın içerisinde eski bir cüdeti koy. Sağlam olarak çıkıyor cüdet. Ucu keskinleşmiş olarak çıkıyor. Peynir bozulmuyor içinde mesela. Ne, nasıl hocam ben Allah'ım ne İçine yani o piramitler var ya, evet. aynı o piramitlerin yapısında mukavva'dan yaptı. <gülüyor> Kartondan. Güneş'e karşı pozisyonunda aynı o piramitler gibi verdiğin zaman <gülüyor> e, içinde peynir <gülüyor> bozulmuyormuş ve jilet yeni hale geliyormuş. Yani keskinleşiyordun. <gülüyor> Eskilik. E, Altıncı His diye Remzi kitabı, o komünistlerin e, çıkardığı bir kitap orada çoğunluğu şeyler vardı. Orada gösterdiklerinden biri de o yani. Eğer yalansa onların şeyi bilmiyorum. Ama bayağı bir iddialı söylüyor bunu. Evet. Fakat şunu biliyoruz. yani O piramitlerin o şekilde duruşu aynı o vaziyette duruşu içerisindeki ölülerin uzun müddet bozulmadan saklanmasına evet. sebep olmuş yani. O şekilde konması, güneşe karşı o şekilde bir pozisyon alması, ışığın o derece hesaplanması akıllı erdiremiyor günümüzdeki insanlar. Evet. Allah zalimleri helak emrini yerine getirdi. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar ve zulme devam ettiler. Tevbeden ve Allah'a dönüş yapmadan yüz çevirdiler. Neticede atalar ve dostlarıyla kendi aralarına dağla girdi. Ve ebedi akide bağının önünde fani olan soysop bağları parça parça olup gitti. İnsanları bağlayan şey akide birliğidir, akide bağdır, inanç bağdır. İşte 950 senenin mihnet ve meşakkati bu şekilde son buldu. Zalim tabuptların saltanatları yıkıldı, küfrün ve fesadın temelleri darmadağın oldu ve bunların hepsi de çok az bir zaman içerisinde oldu. Öyleyse düşünen ibret alan var mı? İnşâAllah izin verirse Nuh Aleyhisselam hayatından çıkarılacak bir takım dersler, ibretler var bu kitapta. Ardından Nuh ile İbrahim Aleyhisselam arasında geçen e, zaman diliminde neler olduğu. İnşallah bunlardan bahsedeceğiz.